bir dinleyici yakaladık koridorda şeyde koridor aa, eski e, elma da geldi aklıma koridor dedim bakavluda avluda, avluda evet. ya da salonda Davutcan hesapçı hoş geldiniz hoş bulduk merhabalar merhaba hakikaten desteğinizi yapmaya geldiniz bizde ben de sizi merdivende yakaladım hadi o zaman içeride konuşalım dedim evet süper oldu ben böyle hazır gelmişken bir göreyim yani destek verecek kendi bir radyoyu görmek istedim açıkçası harikulade ve ilham verici bir ortam var içeride Ee, çok, benim için çok mutluluk verici oldu ve sorduğumda da içeri gelince böyle tabii ki istediğin gibi dolaşabilirsin falan evet. dediler. Herhangi bir güvenlik prosedürü geçirmeden <gülüyor> e, çok alışık olmadığımız şeyler. Çünkü biz size güveniyoruz bu da yeterli bir, <gülüyor> ölçümü, bir ölçü birimidir bizim için. E, nasıl dinlemeye başladınız Açık Radyo'yu? Açık Radyo'yu e, sanıyorum babam dinliyordu ben oradan e, kaptım. E, çok, bütün radyolardan farklı. Bizlerin tabii günlük hayatta genel olarak e, arabada bir radyo dinleme alışkanlığımız var. Ama açık radyo sayesinde bir e, bir tık pick-up'ımı geliştirip radyoyu sadece 94.9'a ayarlayıp bir radyo dinleme alışkanlığı da gelişti açıkçası. E, öyle oldu. Hani güne sizinle başlıyorum Ömer Bey ve Can Tombil'le. Sonrasında özellikle bir sosyal müzik e, fanıyım. E, ve caz dinlemeyi sanırım burada şey yaptı. Ben bağlama çalıyorum. Hmm. Ee, uzun süredir hani açıkçası şeydi yani özgü müzik fesade dinlerim, hani caz falan dinlerdim ama burada biraz daha şey metodunu falan böyle e, öğrenmiş oldum e, açıkçası şey dünyanın cazı da takip ettiklerim arasında mesela başak yavuzla bir gün şeyde karşılaştık nerede e, kadıköyde bir e, blues yapan bir mekanda unuttum şimdi ağaç evde ...o çok şaşırdı. İlk defa bir dinleyicim... ...beni buldu falan dedi. Böyle <gülüyor> fotoğrafımızı o da koydu... ...böyle Instagram'a. Evet, çok inanılmaz... ...mutlu olmuş. İkimiz de böyle çok heyecanlanmıştık. Şimdi Gonca'ya çıkalım ve yine Arkman'a da. Ben bir günaydın diyelim mi? Ayranlarınız dolaşıyor ortalıkta diye. E ben de hep şu konuda mat oluyorum. Mesela işte Bodrum'a falan bir yere... ...turneye gittiğim zaman oyunda... ...böyle bir seyirci üstünüzü doğru geliyor... ...çok mutlu olmuş. Sizi izlediği için belli eksik olmasın. Yani gülümseyerek geliyor... Açık radyo değil mi diyor. <gülüyor> evet diyorsunuz. Güzel güzel. Beni hiç kimse tanımıyor ama ne yapalım artık. Ama çok az program yapıyorsunuz ondan. Seyrek evet. olduğu için de yeni başladınız. Bundan beri. <gülüyor> bir diğer şeyim de Murat ile Onunla da Bodrum'da karşılaştık. Hmm. Orada güzel bir sohbetimiz olmuştu. O bu sene ara verdi ama... Evet, belki öyle. bir sonraki sene devam eder. Peki destek olmaya nasıl karar verdiniz? E bu bir inisiyatif, bir sivil inisiyatif. Açıkçası yani reklam olarak da çok büyük bir güç olmadığı ortada. E, ve çok fazla program yapımcısı var. Bu çarkın bir şekilde dönmesi lazım. E, onda bir katkımız olsun diye açıkçası yaptığım bir şey bu. Tabii ya program yapımcılarına aslında e, hiçbirine para vermiyor. Verilmiyor, evet, evet. Gönüllü ama zaten kolay bir, yani bayağı bu ayakta kalabilmek için ciddi işte... Bir sürü bedelleri, rütükleri vesaireleri var. O yüzden çok ciddi bir şey var ama giderlerimizin yüzde altmış civarındasını karşılayabiliyoruz. Bu hı hı. tamamen dinleyici desteği sayesinde onun için çok makbule geçiyor bu şeyler yani. Ya evet farkı şöyle özetleyebiliriz yani açık radyo hiçbir yere sırtını dayamadığı için tırnak içinde bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Zaman zaman mali bir sıkıntıyla karşılaşıyor. Bunun nedeni de diğer radyolara ya da medyanın diğer alanlarına baktığımızda daha çok bir e, promotif bir yapıya sahipler. Yani atıyorum bir şirketin, bir grubun e, promosyon faaliyetlerini yürütmek üzere daha çok yayıncılık alanında var olduklarında böyle bir ekonomik krizle cebelleşmiyorlar. Yani bunu bir buna bir kendi içinde reklam gideri olarak bakıyorlar. Ama bizde öyle bir durum yok. Biz Radyoyuz ve sadece radyoyuz ve sadece açık radyoyuz dolayısıyla bizim sırtımızı yaslayabileceğimiz tek yer bizi dinleyenler direkt sponsor. Evet. Yani. Bunun da bu da iyi ki de böyle ayrıca tabii ki bunu da tercih ediyoruz. Süper evet. Herkül'le Biz de bize destek olmaya devam edeceğiz. Evet. Harikasınız. Çok ee, teşekkür ederiz. Baban devam ediyor mu da ben sen diyorum ama yani yaş dolayısıyla tabii artık. Tabii tabii ki Rahat da diyebilirsiniz. Ee, devam ediyor. Arabasına bindiğimde hala e, dinlediğini görüyorum. Adı Özellikle Yılmaz. Yılmaz, Yılmaz Hesapçı. E, Yılmaz Hesapçı'ya da buradan bir günaydın, günaydın. diyelim. Günaydın. Siz kaç yaşındasınız? Ee, ben 28 yaşındayım. 28, pekala. Evet, Dinleyici Destek Projesi özel yayını devam ediyor. Kolundan tutup sürüklediğimiz destekçimiz Davut Can hesapçı ile birlikteydik. Evet, bir de şeyi soralım. Mekatronik, öyle mi? Evet, mekatronik mühendisiyim ben. Mekatronik, ya, evet. Anladın mı Eras? <gülüyor> mekatronik, ben hep çalıştığım bir şeydir her gün. Ben mekatronik yapıyorum. Sabah, akşam mekatronik yapıyorum. sizin bilmiyor olmanız tabii, çok tabii. mümkün değil ama... Evet. <gülüyor> Sizden dinleyelim Mekatronik'i. Mekatronik e, mühendisliği aslında bilgisayar, e, makine ve kontrol mühendisliği aslında ve elektrik bir birleşimi gibi. Evet. Ama çok fazla bütün mühendislikleri biliyor diyemeyiz. Daha çok kontrol mühendisliği ile makine mühendisliği birleşimi. Hani içerisinde robotik geçen tüm dallarda çalışabilecek ve ilerlenebilecek bir sektör. Yani bunu sadece humanoid yani insansı robotlar bazında düşünmemek lazım. Bir e, otomatize edilmiş bir fabrikada da Mekatronik mühendisleri çalışabilir. Hı hı. Ama yapmıyorum dedin. Diye. Yapmıyorum evet. Türkiye'de biraz daha şey çok fazla idare sorup belki akademisyen olarak ilerlemek lazımdı. Ben birazcık otomasyon tarafından tutup e, devam ettim aslında e, enerji sektöründe. Yani sonrasında biraz daha işte şey IT tarafına yönelmek durumunda kaldım. E, Türkiye'de biraz şey var tabii mühendis mühendis mühendisliğe verilen önem biraz az. Dolayısıyla insanlar kariyer petlerinde mühendis olarak ilerliyem memekte evet. karşı karşıyalar hani çok enteresan ben 65 yaşında bir Sulavak arkadaşım mühendis arkadaşım doğum günü kıldığımı hatırlıyorum Ankara'da orada öyle bir pet var Almanya'da ama bizde yıllar ilerledikçe artık mühendisliği bırakıp biraz daha böyle yöneticiye olmaya yönlendiren bir sistem var ben de bundan nasibimi aldım çok mutlu olmayarak evet yapar zeka konusuna girmiyoruz <gülüyor> iş uzar diye şimdi. Evet yani girilebilir ama evet, yapay zeka nasıl kullanılıyor şu anda evet. dünyada o da çok enteresan. Sadece şöyle bir şey söyleyeyim. Yapay zekayı biraz daha insanlar daha fazla tüketsin diye kullanıldığı bir e, dünyada var. O da çok e, mutlu verici Teh değil. Tehlikeli hatta geçenlerde bu şimdi maalesef adını unuttum ama çok yeni bir şey çıktı. Bu konunun en büyük uzmanlarından biri olduğu söylenen birisi Amerikalı. Bu e, Tehlike sandığından çok daha büyük demiş yani hı hı. Ge insanlığın geleceği açısından bu yapay zekanın kullanım, kötüye kullanım evet. meseleleri. Belki ileride onun, onları da konuşmak üzere tekrar buluşuyoruz. Çok teşekkür ederiz. Evet, çok teşekkür, teşekkür ederiz. Ediyorum. Caz'ı burayla tanıdığınızı söylediniz. Biz de size bir Chet Baker dinletelim diyoruz çıkarken. Chet Baker'dan bir parça dinleteceğiz. Açık Radyo'nun bir saatlik bir programına onun en ünlü parçalarından bir tanesi My Funny Valentine evet 250 liraya katlarına tıpkı az önce Davut Hesapçı'nın gelip buraya üst kata 3. kata çıkarak yaptığı gibi desteğinizi elden getirerek de sunabilirsiniz 0212 343 41 41 My Funny Valentine Sweet Comic Valentine You make me smile With my heart Your looks are yet you're my favorite work of art Is your figure less than Greek? Is your mouth a little weak? When you open To speak, are you smart, but don't change your hair for me not if you care for me stay little